Şöyle diyelim, yani tabii bu menhecden bahsedildi. Ancak biz daha önce de ifade etmiştik. E, hatta bu taklit konusuna başlarken hatırlarsanız, e, bazı ayetler hatırlattık, bazı hadisler söyledik. Dedik ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın hüccet olduğu, bizzat kendisi, kendisinin hüccet olduğunu ifade etmiştik. Ve dedik ki, Mesela Ali İmran suresi 31. ayeti getirdik. Dedik ki kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيهِ فَاتَّبِعُونِيهِ يُحْبِبْكُمُ Allah يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Ya da Nisa suresi 80. ayette men اَتَعَ الرَّسُولَ فَقَدَ اتَعَ اللّٰهِ kim Resul'e itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam hadis var bununla ilgili. Diyor ki bana itaat eden men ata'ani fe Allah kim bana itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla Musa söylediği gibi aslında anlayışı düzeltmek gerekir. Yani bu anlamda yani kişinin mezhebini veyahut Efendime söyleyeyim o kişinin hatalarını haber vermektense daha çok Kur'an ve sünnetin her şeyin üstünde olduğunu, bununla ilgili mesela ben burada ders halkalarına katılan talebelerime ilk ezberlettiğim ayetlerden, ilk ezberlettiğim şeyler Kur'an ve sünnetin en önde olduğudur. Mesela az önce bahsi geçen Nisa suresi 80. ayet. Ali İmran suresi 31. ayet. Haşr suresi 7. ayet. E mesela ne buyuruyor Rabbimiz? Ve mâ ätâkumur rasûl fehudûh ve anhu fentehû. Rasûl'ün size verdiği ise onu alın, neyi yasakladıysa ondan sakının. Ve mâ anil havâ'i huve illâ vahyun yûhâ. Necm suresi 4 ve 5. Allahu alem. O hevadan konuşmaz, onun konuştuğu vahidir. Ya da geçen hafta yine geçen derste söylediğimiz Ahzab suresi 36. ayet. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu emran en yakuna lehum khiyare min Allah ve رسول bir konuda hüküm verirse o konuda tercih yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla aslında muhataplara verilmesi gereken şey, verilmesi gereken şey eee anlayışını düzeltmesi, Kur'an ve sünnetin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü her şeyin üstünde tutmasıdır. Ancak, mesela şu konuda biz bir ikileme düşmüş düştük geçmişte. Mesela, Musa bir değindiği için söylüyorum, biraz bu konuları konuşmakta fayda görüyorum. Mesela, mesela, Herhangi bir ortamda, bir camide mesela, bir bid'at işleniyor. Acaba ne yapmalıyız? O bid'ata tabi mi olalım, yoksa yüz mü çevirelim? Yüz çevirirsek, o cemaat üzerinde bizim davetimizin etkisi kırılır. Örnek veriyorum, cemaatle namaz kılıyorsunuz. Mesela şafiiler şu an ne yapıyorlar? Şafii olan bir imam, Öne geçtiği zaman, kâmetten sonra ezan doğasını okuyor, ellerini açıyor, arkasındaki cemaat da onunla beraber açıyor. Acaba onlar gibi ellerimizi açmalı mıyız? Veyahut ee, açmazsak eğer, bu anlamda herkesin yürüdüğü bir yerde koşmak nasıl dikkat çekiyorsa, dikkat çekeceğiz ve bu anlamda belki de onlar bizim davetimizden yüz çevirecekler. Bizi şucu bucu diye isimlendirecekler. bizim Bizimle muhatap olmayacaklar. Bizi belki de bölücü görecekler. Belki de o mezhebin bir düşmanı adbedecekler. Veyahut e, işte bir cenazede El-Fatiha deniliyor, insanlar ellerini açıyor. Ne yapmalıyız? Elimizi kaldırıp Fatiha okumalı mıyız? Veyahut elimizi açalım, insanlara aykırı bir tutum sergilemeyelim. Ee, bu anlamda insanlar bizim Fatiha okuduğumuzu düşünsünler ee, ancak biz, biz ee, böyle yapmazsak insanlar bizim davetimizden yüz çevirirler bizden yüz çevirmesinler diye asıl meseleleri anlatmak için böyle ferai meselelerle kendimizden uzaklaştırmayalım. Bu bir mantık. Ancak o bir tarafta ya da bir örnek daha verelim. Müslüman bir kadın ...bugün kadınlara göre namaz kılmak isterse... ...bunu örnek verdi diye söylüyorum ben Musabi. Ee, ...kadınlar... ...yani normal kadınlar nasıl namaz kılıyorlar... ...işte rükuyu tam yapmıyorlar... kudları farklı... ...işte el bağlamaları farklı... ...vesair bir takım bid'atler var... ...bir Müslüman kadın... ...acaba yine toplumda dışlanmamak için... ...ve davetin aslını yapabilmek için yine aynı şekilde toplumda namaz kılarken onlar gibi mi kılacak, yoksa gerçekten o bid'atlerden yüz mü çevirecek? Aslında bu beni çok ilgilendiren bir mevzuydu. Çok rahatsız eden bir mevzuydu. Ee, hakka uyduğunuz zaman aykırı kalıyorsunuz. E, davette bulunamıyorsunuz. Ancak e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki diyor ki kim insanların insanların kendisine buğz, eder, buğz etmesinden korkarak insanların kendisine buğz etmesinden korkarak veyahut insanların onu dışlamasından korkarak onların rızasını gözeterek Allah'ın razı olacağı bir ameli terk ederse Allah Azza ve celle o kişileri ona düşman kılar. Yani o kişiler ondan nefret ettirir. Kim de hiç kimsenin kınamasından korkmaksızın Allah'ın razı olacağı bir ameli onu razı etmek kastıyla yaparsa Allah Azza ve Celle onun etrafındakilere onu sevdirir. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü Hakem niteliğindedir. İbni Teymiye Rahimahullah bu konuda verilecek en güzel örnektir. Biliyorsunuz İbni Teymiye Rahimahullah'ın e, takvasını, onun dindeki anlayışını, onun dindeki ferasetini bizzat ona düşmanlık edenler bile övmüşlerdir. Ve bu anlamda bunlar fıkhi meselelerdir deyip her yerde itikadi meseleleri mi konuşacağız? İtikadi meseleleri mi davette bulunacağız? Yoksa bu anlamda bizden istenen şey nedir? Bence bu anlamda birçok cemaat hatalara düştü. Mesela bazı cemaatler cihadı ön plana çıkardılar. Bazıları siyasi gücü elde etmeyi ön plana çıkardılar. Bazıları işin efendim takva boyutunu ön plana çıkardılar. Bazıları zikir boyutunu ön plana çıkardılar. Yani herkes kendine göre bir takım şeyleri önceledi. Kendine göre bir takım şeyleri önceledi. Peki, Selefi menheci benimseyen bir kimsenin yapması gereken şey nedir? Bütün bu sorulardan sonra gerçekten bizim ulaştığımız bir kanaat var, o da şudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor, diyor ki, gün gelecek, gün gelecek, bid'at ve hurafeler, kuduz mikrobunun, vücudun bütün eklemlerini sardığı gibi sizleri saracak. Yani bu dinin her yerine girecek ve taarruzda bulunacak. Ve başka bir hadiste Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor Fetübelil Gurabe Gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler diyorlar ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O şöyle buyuruyor اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ سُنَّتِ Onlar, insanların benim sünnetimden bozduğu şeyleri düzeltenlerdir. Ve bu anlamda, İmam Elbani rahimehullah bir usulden bahsediyor, bir menhecde bahsediyor. Ve diyor ki, evet diyor, ilk, Kişilerin muhatap olduğu ilk şey akidedir. Ancak diyor ben demiyorum ki et-tasfiye ve terbiye diye bir usulden bahsediyor. Ne demek et-tasfiye ve terbiye? Yani et-tasfiye bugün ümmetin içine düştüğü bid'at ve hurafelerden ümmeti tasfiye etmek. Kişileri tasfiye etmek. Etterbiye, ey, yani Kur'an ve sünnete göre de onları terbiye etmek. Dolayısıyla, biz bugün davetimizde fıkhidir, akidevidir, efendim, muamelattır, ahlaktır diyerek bir yap, ayrım yapmaksızın, hangi konuda muhatap olursak olalım, nerede sünneti ikame ederiz ve bid'atı def ederiz mücadelesini vermekteyiz. Çünkü ben bazı şeyleri önceleyeceğim diyerek inandığım sünneti gittiğim bir camide eğer tabbih edemiyorsam o bid'at olduğunu gün gibi gördüğüm bir meseleyi def edemiyorsam ya da bir Müslüman kadın Kur'an ve sünnete göre namaz kılması gerekirken bunu birileri kınayacak diye veya toplumdan dışlanacak diye bu tip şeyleri ötelemesi, bunları arka plana atması doğru değildir. Niçin? Çünkü neticeler Allah'a aittir. Biz şuna inanmaktayız. Elbette biz ders halkalarımıza, yetiştirdiğimiz talebelere ve kendisinden sorumlu olduğumuz kimselere ilkin sahih akideyi telkin etmekle meşgulüz. Ancak diğer cemaatların yaptığı gibi bir meseleyi öncelerken diğer meseleleri hafife almak, diğer meseleleri hayatın dışına itmek, bunların sırası değil demek de doğrusu doğru bulmuyoruz. Evet, bırakın insanların ilk hedefi bizler olacağız. Belki de toplumdan dışlananlar bizler olacağız. Belki birileri çıkacak hatta özellikle bu toplumun havası olacak bunlar. Dinde ileri gelen kimseler, bilinen kimseler olacak bunlar. Bunlar diyecek yine bu adamları dinlemeyiniz. Bu adamdan yüz çeviriniz. Görmüyor musunuz? Falan yerde elini açmıyor. Falanca duada elini yüzüne sürmüyor. Tesbihe icabet etmiyor. Şu konuda şunu, bunu desinler. Ancak bütün enbiyalar davetlerinde bu sıkıntıyı çekmişlerdir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam nasıl ki küçük büyük demeden bütün değerlere davet ediyorsa yeri geldiğinde hakkı kayyım kılma konusunda Aleyhissalatu vesselam sözünü söylüyorsa aynı şekilde biz bugün Allah'ın kemale erdirdiği bu dinin bu dini bidat ve hurafelerden temizlemek ve sahih olan, tertemiz olan, vahyin kendisini korumak için hangi alanda hangi fırsatı yakalarsak biz muhataplarımızın kafasına bu soru işaretini takarız ve onlara davette bulunuruz. Ancak yapılması gereken şey nedir? Kur'an ve sünnetin bizler için ortaya koyduğu ölçüyü ve haddi bilmektir. Yani bu işlere nefislerimizi karıştırmamaktır arkadaşlar. Ne demektir bu işlere? Bu işlere nefislerimizi karıştırmamak. Yani birileri bizi kınadı diye hemen onlara darılmamak. Birileri tabiri caizse bize sövdü diye onların yaptığı hatayı yaparak onlara benzememek, onların yaptığını yapmamaktır. Geçmişte yaşı ileri olan arkadaşlar bilirler, Musa abi de bunlardan biridir. Herkes birçok kişi birbirine yüz çevirdi. Ancak ben... Bunu doğru bulmuyorum. Ben diyorum ki, Kur'an ve sünnet, bu dava eğer Allah'ın davasıysa, bu dava eğer Rabbani bir davaysa, o halde, bu davanın ortaya çıkartacağı tavır da Rabbani olmalıdır diyorum. Bizim nefislerimizde eğer, nefislerimize eğer yok, bırakınız, başımıza gelenler inandığımız değerler yüzünden olsun. Bırakınız, Kınanmamız Allah'a inandığımız olsun. Bırakınız dışlanmamız Allah'a inandığımızdan ötürü olsun. Dolayısıyla onlar bizi kınayacaklar, biz onlara sizlere selam olsun diyeceğiz. Onlar bizi dışlayacaklar, biz sizlere selam olsun diyeceğiz. Ancak bunu yaparken de gerçekten nefislerimize bunda hiçbir pay vermeden, ağırımıza gitse de, zorumuza da gitse, hoşumuza gitmese de, bütün gayretimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e Mekke'nin müşrikleri en ağır eziyetleri yaptıkları halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlardan ümidini kesmiyordu ve onlara davette bulunuyordu. Biz diyoruz ki bir davetçi her konuda Resulullah'ı örnek aldığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'ı bu konuda da onu örnek almalıdır. Sizin üzerinize deve işkembeleri atıldı mı? Sizin Allah yolunda Dişleriniz kırıldı mı? Siz yüzünüzden yara aldınız mı? Ya da Allah yolunda aç ve susuz kaldınız mı? Siz Allah yolunda hicret ettiniz mi? Siz Allah yolunda eşinizden, çocuklarınızdan ayrıldınız mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orduya komutanlık ederken en ön saflarda duruyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten musibetlerin en büyüğüne düşer olmuştu. Peki biz onun ümmeti olarak, bu rahat koltuklarımızda otururken oturup buralardan dini davet ederken bırakınız birileri bizlere yüz eşkitsin. Ancak onun biz ona için yüz eşkitiyoruz? Cehaletinden ötürü mü? Ancak Allah'ın dinine azılı düşmanlık edenlere karşı vallahi sevgi ve muhabbet beslediğimizi görmezsiniz. Bunu yapmayız. Ancak cehaletinde cehalette olan şu topluluğa cehaletini giderme konusunda hangi alanda fırsat bulduysak, bu adam namazında mı bilatleri var? Onu namazında temize çıkarma gayretine gideriz. Onu sünnetle tanıştırma yoluna gideriz. Şunu vermeye çalışırız. Ne Şafii ne Hanefi Resulullah aleyhisselatu vesselame bir alternatif değildirler. Ve ben bazı arkadaşlar mesela bu anlayışımdan ötürü bana diyorlar ki abi biz cenazelerde işte Elimizi açıyoruz ancak Fatiha okumuyoruz yani. Biz biliyoruz ki bu bidattır. Ben de diyorum ki ne peki siz niçin el açıyorsunuz? El, ne, neden el açtığınızı bana söyleyin diyorum. E diyorlar ki insanlar hani şey bizi e, dışlamasınlar. Ben de diyorum ki ne, hayır. Sizi insanlar dışlamalılar. Siz el açmayacaksınız ki o insanlar bugün şunu konuşacaklar. Demek ki bu iş bidattır. Aynı tabiinden birisi Birisi e, zannedersem kerahet vakti bir namaz kılıyor sabah namazından sonra. Tabiinin büyüklerinden birisi onu uyarıyor. Diyor ki ne sen niçin bunu yapıyorsun diyor. Senin yaptığın bu şey yoktur dinde. O da diyor ki e, Allah diyor beni namaz kıldığımdan ötürü azaplandırır mı ki? O namaz kılan kişi bid'at olan bir namazı kılan kişi böyle söylüyor. Diyor ki yani namaz kıldığımdan ötürü Allah beni azaplandırır mı? O da diyor ki hayır, ancak sünnetten yüz çevirdiğin için Allah seni azaplandırır. Ne kadar güzel bir söz söylüyor. Bugün bunlar da şeytan ilk onların aklına getirdiği şey budur. Sen Fatiha okumakla Allah seni azaplandırır mı? Allah sana buğz eder mi? İşte biz de bunlara deriz ki, sünnetten yüz çevirdiğin için Allah seni azaplandırır. İşte bu sünnetin iyi anlaşılması. Eğer bize söz verilirse, Veyahut dediğim gibi talebe yetiştirirsek biz bunlara öncelikle itikadı önceleriz ve bu itikadın sahihliği konusunda, önemi konusunda büyük bir gayret sarf ederiz. Zaten bu anlamda sizi anlayanlar Allah'a hamdolsun ki selefi menheci benimsiyorlar ve her konuda Kur'an ve sünnete tabi oluyorlar. Ancak bunu benimseyemeyenler için biz diyoruz ki اِتَّقُ اللّٰهَ اَيْنَ Nerede olursan ol Allah'tan kork. Ve Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kimdir? Dolayısıyla bir cenaze ortamında olur, meşru bir düğünde olur, veya herhangi bir sosyal münasebette olur, veya ikili bir sohbette olur, veyahut bir mescitte olur, nerede olursa olsun, gerçekten sünnetin izlerini ne kadar taşıdığınız önemlidir arkadaşlar. Bu din, bu din, kalden çok hale bakan bir dindir. Yani söz söylemekten çok yaşamakla ilgili yani yaşamımızda ne kadar bunu temsil ediyoruz. En güzel şeklini ortaya koyunuz. Bugün ben şunu hararetle savunuyorum. İmamların kafasına soru işareti takacağız. Onları sünnete teşvik edeceğiz. Mesela ben Şafii olsun, Hanefi olsun bu imamların kendi mezheplerine de uymadıklarını hevalarına uyduklarını görüyorum. Allah'a hamdolsun, mesela bazı mescitlerde başarılı olduk, ee, mesela ne yapıyor? Bazen cemaat az oluyor diye mescidin orta yerinde, mescidin orta yerinde imam geliyor duruyor, arkasında da cemaat duruyor. Allah'a hamdolsun, ee, bir tane imam şu an önüne bir sutra koyuyor ve arkasındaki cemaata da bunu öğütlüyor. Veyahut e, o camide amin dediklerini işitiyoruz. Veyahut safların düzeltildiğini işitiyor, görüyoruz. Dolayısıyla bu selevi davetin neticesidir. Küçük büyük demeden hangi mesele olursa olsun bizim kırıldığımız nokta, bizim üzüldüğümüz nokta fer'i meseleleri esas ayrılık meselesi haline getirmemizdir. Ancak biz bu demek değildir ki davetçi bunu davetini yapmasın. Evet, siz akideyi verirken ee, o kişiyi fıkkıhla ilgili de selefin anlayışını kendisine anlatınız. Efendim muamelatla ilgili konularda, ahlakla ilgili konularda aynen buna davet ediniz. Hangi fırsatı yakalarsanız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetini ihya etmeye gayret ediniz. Çünkü biz bugün bu meseleleri gizli kapaklı yaptığımız sürece camide yapmayalım dışlanırız, sokakta yapmayalım dışlanırız. Kadınlarımız aman kendini belli etme ne yapacağız? Biz kime kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz? Vallahi hiç kimsenin rızası Rabbimizin rızasının üstünde değildir. Dolayısıyla bugün bu meseleler tartışılırsa bizden sonraki nesil işte böyle bir menheç üzerinde, böyle bir yol üzerinde kendini bulacaktır. Ve denecektir ki bizden öncekiler bunları söylüyorlardı. Ve bunlar tartışılacaktır. Ve bugün bunun tohumlarını atmak bizlere nasip olacaktır. Bunların biz meyvelerini görmesek de bizden sonraki nesil gerçekten bunu görecektir. Ee, bu kardeş yazmıştı demiştiniz ki kafir, Hristiyanlara kafir demiyor. Ne diyor o zaman? Yani mümin mi diyor bunlara? Müslüman mı? Diyor. Biz de diyorsunuz ki yine, bu konu konuşulurken mezheplere, kurtuluşu, kurtuluşu mezheplerde buldu. Yani bu ne demek? Hangi mezhep var onu savunan? Yani size mutlaka bir cevap vermiştir. Yani bu ne demek? Ha, şunu mu demek istedi? Nasıl ki dinde ayrı ayrı mezhepler varsa, aynı şekilde vahide de böyle vahye dayalı ayrı ayrı dinler var. Böyle bir örnek mi oldu? Öyle mi dedi? Tabi biz işitiyorsa Kardeş, seste bir sorun yok herhalde. Hı. Tamam, yazı geldiğine göre seste sorun yok. Evet. <gülüyor> Geçti Musa abi onu söyledi de, yalnız hiçbir mezhep bunu savunmaz. Sapık fırkalardan o ayrı, o iman marifettir diyenler ayrıdır. Onlar Yahudi ve Hristiyanları da Müslüman kabul ederler. Hatta Şiilerden, Şiilerden bile böyle inananlar var. Mesela Şii bir alime, kendili alimlerinden birine şey diyor ki, diyor iman nedir imanın tarifini yap diyor. İmam Elbani Rahimullah'ın rahimeullah'ın bir talebesi var Adnan el Arur ismi. ona soruyor diyor ki ne imanın tarifi nedir? Diyor ki iman diyor Allah'ı bilmektir diyor. İman iman diyor Allah'ı bilmektir. O zaman Adnan el Arur diyor ki ne o zaman ben de size müjde vereyim. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı biliyordu demek ki onlar da mümindir. Ya da diyor ben size müjde vereyim diyor. Şeytan Allah'ı biliyordu iblis. İblis de Allah'ı bildiği için o da mümindir diyor. Allahu akbar. Dolayısıyla e, böyle inanan, özellikle çağdaş bir kesim var. Böyle bir kesimi e, biz yanlış buluyoruz. Bunlar büyük bir hata etmekteler. E, onların herhalde ayeti mi yazmışsın Musa abi? He. Şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile, Yahudiler, Hristiyanlar vs. her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar mahzun olmayacaklar. Diyor, evet subhanallah. Ee, ben de size bir ayet hatırlatayım. Yani çok ayet hatırlatabiliriz de. Mesela diyor ki, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمنوا إيمان دلار والذين هادوا يهوديالر والنصارى كريستيانالر والمجوس مجوسالر والذين أشركوا مشركالر İn Allah yefsil beynehum kıyame. Allah bunlar arasında kıyamet günü hesap sorucudur. Dolayısıyla bu ayette şüphesiz inananlar yani Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler'den her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler Rableri katında mükafat vardır. Bunların Doğru olarak inananlarına yani kendi enbiyalarına uymuş kimseleri için söylüyor. Yani Allah subhanehu ve teala onları Yahudi diye isimlendirmedi. Onların kendi isimleri olarak öyle söylüyor. Veyahut Hristiyanlardan yani sonradan Hristiyanlar ismini almış. Çünkü Allah Azza ve celle isimlere bakmaz. Onların tevhide uyanları yani mesela İsa aleyhisselamın havarileri gibi. Musa Aleyhisselam'a hakkıyla inananlar gibi bu anlamda doğru inancı benimsemiş kimseler yoksa bugün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dine yüzünü dönüp de yani ona e, ondan yüz çevirip de ben Hristiyanım ben Yahudiyim veya ben falanım demek küfürdür ve büyük bir küfürdür. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine bütün insanlar muhataptır. Dolayısıyla Tevbe suresinde 30. ayette, az önce 31'li ders içinde işledik. Ee, وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُزَيْرِ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتَ النَّسَارَ الْمَسِيحِ اِبْنُ Allah Dediler ki, Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur, haşa. Ve bundan ötürü büyük bir küfür işlediler. Ve yine Beyine suresinde Rabbimiz demiyor mu وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Allah onlara dini halis bir şekilde dini Allah'a has kılarak ibadet etmelerinden başka bir şey emretmemişti. Dolayısıyla daha önce de söyledim size bir sapık bir kanal bunu televizyondan buna davet ediyordu. Ben onlara cevap vermiştim bununla ilgili. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tevrat'ı inceleyen Tevrat'ı inceleyen Ömer Radiyallahu Anh he ne dedi? Hatırlayınız. Ömer Radiyallahu Anh onu okuduğunu görünce Allah Resulü ve Vesselam dedi ki ne yapıyorsun ya Ömer? Dedi ki ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tevrat'a bakıyorum onlar neye inanıyorlar? Ki Ömer Radiyallahu anh, bu konuda şu sebeple haklı yani mantıken Yahudilerin olduğu bir toplumda yaşıyor Medine'de. Dolayısıyla onların hatalarını, eksiklerini veya neye inandıklarını bilmek için bir araştırma yapıyor. Allah ve Vesselam'ın yüzü kızarıyor ve buna kızıyor. Diyor ki, Vallahi Ömer, şu an Musa olsa bana uyardı. Bana rağmen, siz Musa'ya uysanız sapıklık üzere olurdunuz. Bu ne demek? Bana rağmen Musa'ya uyarsanız aleyhisselam sapıklık üzere olursunuz. Bugün bunlar Musaya uymuyorlar. Bugün bunlar İsa'ya uymuyorlar. Hatta hatta kendisini Müslüman ad eden kimseler kimlere uyuyorlardır acaba? Yahudi ve Hristiyanları cennetlik görenler, onları efendime söyleyeyim e, ne bileyim e, kurtulmuş olarak görenler gerçekten kime uyuyorlar? Allah Resulüset ve Selimi ne kadar anlamışlardır? Buna dikkat etmek gerekir. Bırakınız onların cennete girmesini. Allah Subhanahu ve teala onlara e, vela ve bera dediğimiz husus, yani onlara vela bes, beslememizi, onlara sevgi beslememizi bile bizlere yasaklamadı mı? Ve bununla ilgili oldukça fazla ayetler vardır. Ancak konumuz mezheplerdi. Ve bu anlamda bunun iyi anlaşılması gerekiyordu. E, çünkü gerçekten günümüzün sancılı meselelerinden birisidir bu. Yani mutlaka Nasıl ki her Müslüman çocuk doğduğunda Müslüman olarak doğuyorsa, her Müslüman doğan çocuk da kendisini bir mezhep üzerinde bulmaktadır. Yani her genç, şu an günümüzdeki vaka budur, bunu görmemiz gerekir. Her doğan ya Şafii doğuyor, ya Hamdeli doğuyor, ya Maliki doğuyor, neyse yani. Bir mezhebi var. Ancak bu mezheble ilişkisini düzeltmek ya da onun mezhebine uymasından ötürü o kişiyi eleştirmek, kınamak, dışlamak, Doğru olmadığı gibi, Sünnete davet eden bizlerin bu konuda en güzel ahlak ile, en güzel e, duruşu sergileyerek, en güzel şekliyle davet ederek aynı İbriṭeimiye rahimahullah davet ettiğinde, mesela İbriṭeimiye rahimahullah mutasavvıflarla çok uğraştı, mesela mutasavvıflar ondan çok uğraştılar. Kimdi mutasavvıflar? Günümüzde de mutasavvıflar öyle bilinir. Yani tarikatçılar. Tarikatçılar neye çağırıyordu? Zikre çağırıyordu, gece ibadetine çağırıyordu vesaire. Ancak birçok konuda sapıklardı. Kendisiyle kendisiyle uğraştıkları İbni Taymiye rahimehullah bakıyorlardı ki zikre onlardan daha düşkündü. Bakıyorlardı ki gece namazına onlardan daha düşkündü. Yani ibadetlere daha düşkündü. Cihatçı olan fırkalar vardı. Bakıyorlardı ki İbn Teimiyah rahimahullah cihatta en ünlaflarda, Moğollara karşı verilen mücadelede. Veya diğer kesimler vardı, felsefeciler vardı. Akıllı olduklarını söylüyorlardı ve delillerini akla dayandırıyorlardı. Ancak e, İbn Teimiyah Rahimehullahla münazaralar yaptıklarında kendi akıllarının felç olduğunu gördüler. Aslında kendilerinin taklitçi olduğunu gördüler. Ve buna benzer hususlarda Allah'a hamdolsun bu ümmetin değerli şahsiyetleri tarih boyunca olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Allah'a hamd ediyoruz. Bugün bize düşen şey kuduz mikrobu gibi bütün vücudu sarması gibi bid'at ve hurafelerden sakınmak, Allah Resulü Aleyhisselatü sünnetini ihya etmektir. Bugün Allah'a hamdolsun, yani aşırı gidenler müstesna, davetimizi işitenler, kal Allah, kal Rasul demekten öte bir şey işitmemektedirler. Ve biz bununla beraber bizim anladığımız gibi i̇mam Abu Hanife, i̇mam Şafii'nin de bizim anladığımız gibi anladığını halka telkin etmekteyiz. Ve bu anlamda bence öncelikle kendisinden din alınacak kimseler vasfını kazanmamız gerekir. Yani sizi görünce insanlar hemen akıllarına cedel gelmemelidir. Yani bu adam hep cedel ediyor. hep Ve biz biliyorsunuz eli Sünnet alimleri cedeli haram görmüşlerdir. Cedeli haram Görmüşlerdir. Dedim ya bu konulardan nefse yer yok diye. Siz baktınız ki sizin karşınızdaki kızıyor, sinirleniyor, e, höykürüyor. Hemen susun. Deyiniz ki Allah sana afiyet versin. Tamam deyin yani susun. Gerçekten bu en doğru yoldur. Siz zannetmeyin ki ben sesimi yükselttikçe o kişi benden etkilenecektir. Veyahut benim davetim kabul görecektir. Ha, var mı ses arkadaşlar? geldi mi abi ses ses geldi mi Heh. var tamam. mı abi ses sesim geliyor mu arkadaşlar vah vah Ses var mı arkadaşlar? Ha, geldi mi? Tamam. Aslında mikrofonu bırakmaz e, vaktim geldi herhalde. Belki de o anlamdadır bu. E, yani cedel doğru değildir. İslami mevzuları konuşurken cedel doğru değildir. Yani birileriyle münakaşa etmek doğru değildir. Çünkü şeytanın en çok fırsat bulduğu konulardan birisi budur arkadaşlar. Yani siz Allah için hakkı temsil ettiğinizi zannedersiniz ancak şeytana prim verirsiniz. Çünkü şeytan tartışmalı ortamlardan mutlu olur ve bu anlamda kalplerin birbirlerine yüz çevirmesini ister. Siz karşınızdakine şeytan hükmedebildiğini fark ettiğiniz zaman, ve bu işte sizin nefsinize hevaya uymak gibi bir hakkınız yoksa diyorum ki galip veya mağlup gelmeniz hiç önemi yoktur. Sizin haklı olup olmadığınızın önemi vardır. O zaman deyin ki karşı tarafa sana mübarek olsun ve susun. Doğrusu budur. Tartışmak mesela siz diyorsunuz ki Rahman olan Allah harşa istiva etti ve bu konuda siz haklısınız. Gerçekten haklısınız. Veya siz dediniz ki Rabbimizin şanına yaraşır elleri var. Siz dediniz ki Rabbimiz kendine yakışır şekilde konuşur. Ya gerçekten siz bu konuda haklısınız ve bu selefin fehmidir. Ancak karşınızdaki inatla bunları tatil etti veya tahrif etti kabul etmedi. O sesini yükseltirse siz sesinizi yükseltmeyin. Çünkü şeytan aleyhinnale bu işleri nefsi bir mesele haline getirerek kalpleri birbirinden ayırmak ister. Ona bu fırsatı vermemeniz gerekir. Gerçekten acizane yani belki gerçekten kendimden örnek vermeyi ben doğru bulmuyorum. Ancak biz de geçmişte bazı Müslümanlardan ayrıldık. Bazı Müslümanlardan ayrıldık. Ve bu yeni bu ayrılma döneminde maalesef yani yine Selefilik ile ilgiliydi. Ben onlara şunu teklif ettim. Dedim ki bütün arkadaşları toplayalım. Siz hüccetinizi ortaya koyun. Yani neye inanıyorsanız onu ortaya koyun. Ben neye inanıyorsam onu ortaya koyayım. Meselemiz neydi arkadaşlar? Bizim birlikte hareket ettiğimiz bazı hocaların kitaplarında bazı bid'atler olduğunu ben gördüm. Ve ben bu hocalara dedim ki Türkiye'de de bilinen isimleri var bunların. Dedim ki niçin dedim yani bu bu bir dakler var. Ya dediler boş verin böyle şeylere takılmayın falan. Hani bu küçümseme işte, bu küçümseme meselesi. Ben demin dediğim e, kim birileri decem ümmetin birliği ümmetin birliği deyip hep bu meseleler yok sayılıyor. Çünkü sizin öncelediğiniz bir meseleyi bir başkası öncelememiş oluyor. Birisi cihadı öncelemiş, akideyi terk etmiş önemli değil diyor. O biri fıkhı meseleleri. O yüzden ben diyorum ki Elbani Rahimahullah'ın dediği gibi biz demeyeceğiz şu mesele bu mesele. İslam'ın hangi değeri olursa olsun en küçük değerini bile yüceltme noktasında elimizden geleni yapacağız. Biz bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bu bid'atlerin olması sebebiyle ve artık benim bu selefi davetim o cemaatin içerisinde. Buna rağmen dikkat edin. Mesela yeri geldi dediler ki selefi kitapları Derneğimiz vardı bu derneğe koyma dediler. Efendim yeri geldi dediler ki sen ders verme. Halbuki bugüne kadar benden ders isterlerdi hep. Derste en yoğun olan kişi bendim aralarında. Düşünebiliyor musunuz? Ve bırakınız İskenderun'da bu işin birinci adamıydım. İlk adamıydım yani. Yani o cemaatin burada olmasının da varlık sebebiydim tabiri caizse. Yani ben çok detaya girmiyorum ama bir örnek vermek istiyorum bu kitapları sokma, ders yapma, ne dedilerse, ben onlara hiçbir zaman demedim ki ben sizden ayrılıyorum. Ancak o noktaya gelince de dedim ki ne, bütün arkadaşları toplayın. Siz delilinizi onlara söyleyiniz, siz neye inandığınızı söyleyin, ben de söyleyeceğim. Dileyen, bu arkadaşlar hakem olsunlar, dileyen sizinle beraber olur, dileyen benimle beraber olur. Yani beraber olur derken, Kendisi hangi, hakkın kimde olduğunu kendileri görsün. İnanır mısınız? Bunun önüne geçtiler ve bunu bile yapmadılar. Niçin? Çünkü ben onların huzurunda konuşacaktım. Onlar benim huzurumda. Velhasım. O çok önemli değil. Ve derken kısa bir zaman sonra bu şey gemisinde birileri vuruldu biliyorsunuz. Cengiz Asgüz benim arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Bu ne diyorlar? Marmara gemisi mi diyorlar? Mavi Marmara mı? He... Bu gemide bir arkadaşımız inşallah şehittir. İnşaallah şehittir. Ee, benim samimi arkadaşlarımdan bir tanesiydi bu. Onun cenazesindeyiz. Yani onun taziye evine gidip geliyoruz. Ee, bu sefer benimle beraber yani o, o tarafı değil de beni tercih eden arkadaşlardan bazıları benim yanıma geldiler. Dediler ki abi dediler sen... E, işte taziyeye gelmişsin evet ya abi niye haber vermiyorsun bize dediler niçin dedim haber vermiştim Siz de biliyorsunuz burada taziye var gelin dedim yok dediler beraber gelelim niçin dedim ya dedi böyle beraber görünmekte Allahu Ekber dedim Allahu Ekber Allahu Ekber ben Allah'a sığınıyorum dedim böyle bir şeyde yani ney yani bizim bir ve beraber yani işte böyle bakınız biz şöyle bir sayıyız şöyle vallahi dedim bu şeytanın ihvasıdır Bundan Allah'a sığınının. Buraya gelme sebebiniz Allah içinse geliniz. Bunun dışında başka hiçbir sebeple gelmeyiniz. Ve bizim o karşı tarafta ayrıldığımız arkadaşlar, dediğim gibi ki bize kızanlar oldu, bize yüz çevirenler oldu, ben ve bana uyan arkadaşlara, Dedik ki hiçbir şekilde onlardan yüz çevirmeyin. Yüzünüzü eşkirtmeyin ve bunların yanına gidin gelin. Hastalandıklarında ziyaret edin. Cenazeleri olduğunda katılın. Ne olursa olsun bunları sık sık ziyaret edin. Ne için? Allah için. Niye? Çünkü davete layık, davete muhatap en güzel insanlar bu insanlar. Çünkü biz biliyoruz bunlar samimidir. Çünkü biz biliyoruz bunlar gayretlidir. Bunlar bizim kardeşlerimizdir diyorduk. Allah'a hamdolsun. Bugün onlar içerisinde de selefi anlayış oldukça yayılmış bir durumdadır. Oldukça bizi sevmekteler, bizi ziyaret etmekteler. Niçin? Çünkü hiçbir zaman cedele girmedik. Hiçbir zaman yüzümüzü eşkitmedik. Onlar bize ne derlerse dersinler. Biz onları sevmeye devam ettik ki. Çünkü biz bir araya gelince, ya şu şöyle Allah S.A. böyle diyor değil mi? Veya şu konu şöyle mi? Hocam senin bununla ilgili görüşün nedir? bu ve benzeri. Hatta bizden bazı arkadaşlar hala onlarla beraber bilinçli olarak ders yapıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Güzel haberler alıyoruz. Ancak şeytan aleyhün dediğimiz gibi cedel ortamından hoşlanır ve bu cedenin olmasını ister. Müslümanların birbirine kırılmasını ister. Ancak Müslümanların birliği diyerek de, bundan kasıt Müslümanların birliği cemaat deyip de bunu kutsamak Cemaat deyip de, işte cemaat deyip de, selefi anlayışı ad bir kenara, bugün toplumun baskın anlayışı matrudi anlayışıdır. Efendim şunu koy bir kenara, sünneti koy bir kenara, bugün toplumla, peki nerede birleşecek bu toplum? Ve biz onlara dedik ki, sizi bir araya getiren şey nedir? Kur'an ve sünnetin hak ettiği yere getirilmesi değil mi? ümmetin içine düştüğü sefaletten kurtulması değil mi? Evet. Biz şuna inanıyoruz dedik. Bu ümmet şu an yeryüzünde kaç milyar insan var? Dediler ki bir buçuk milyar insan. Müslüman var. Vallahi beş, milyarın, beş milyarı da Müslüman olsa, bid'at ve hurafelerle akidede sapı, sapık oldukları sürece efendim fıkıhta Hak üzere olmadıkları sürece ve bu bid'at ve hurafelerden ettasfiye tasfiye ve terbiye yapmadıkları sürece bu ümmet muzaffer olmaz dedik. O halde gelin halimizi başla, düzeltmekten başlayalım bu işe dedik. Cemaat cemaat nedir? Cemaat tek başına da olsa hakkı temsil eden kişi cemaattır arkadaşlar. Biz cemaatini anlıyoruz. Mesela şu an bu odada kaç kişiyiz? Yedi kişi miyiz bilmiyorum. Yedi, sekiz kişiyiz. Örnek, benle Musa abi arasında bir tartışma olsa, örnek veriyorum, olmaz Allah'ın izniyle, diyelim ki olsa, benle Musa abi bir meseleyi konuşuyoruz. Ve, ben konuşuyorum, Musa abi tek kaldı. Musa abi tek kaldı, hepiniz beni desteklediniz. Dediniz ki, ya işte bu kardeş doğru söylüyor, hakkı söylüyor veyahut. Ancak aramızda bir fark var. Musa abi delili var, delil getiriyor, ben ise delil getirmiyorum, ağzım iyi laf yapıyor. Tek farkımız bu. Musa abi delil getiriyor, ben ise ağzım iyi laf yapıyor, ben delil getirmiyorum. Ancak hepiniz beni desteklediniz. Sonra bu odaya bir kardeş giriyor. Gelen kardeşe soruyoruz. Diyoruz ki kardeş sana da beyan edelim. Bak benle Musa abi arasında böyle bir ihtilaf var. Sence hak kimden yana? O kişi şunu söylüyor. Ben cemaate uyarım. Şimdi söyler misiniz bana bu sağlıklı bir cemaat anlayışı mıdır? Yani cemaate uyarımdan kasıt yani çoğunluk kimdeyse ona uyarım. Aslında cemaate uyarım diyorsa bu kişi uyması gereken kişi Musa abidir. Niye? Çünkü hak kimdeyse cemaat odur. Bir kişi bile olsa, hak kimdeyse cemaat odur. Hak, hevaların bir araya gelmesi veya insanların sayı, sayısal çoğunluğuyla ölçülmez. Hak, delille ölçülür. Dolayısıyla birlik adına bunlar bu hastalıklar hep yapıldı ve bu da selefi menhecin anlaşılmamasından ötürü oldu. Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Belki özel, sohbet etmiş olduk sizlerle. Ee, Allah razı olsun, dinlediniz, sizlerle paylaştım. Hakkınızı helal edin. Bu ben mikrofonu sana bırakacağım inşallah. Bundan sonra da hep dinleyeceğim. <gülüyor> Eyvallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.